3 Kasım 2016 Perşembe saatler 11'i gösteriyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Teknik Masa'da Selahattin Çolak, ben Utku Zırı. Yeşil Bülten için radyolarınızdayız. İkinci Yeşil Bülten bu Açık Radyo'daki gündem yine bir hayli yoğun. Çevre ve ekoloji gündeminden notları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Hemen bakalım bir gündeme. E tabi az önce dinlediğiniz ekonomi ekoloji de ve Perin Cengiz'den detaylarını... Ağustos'ta torba içinde meclisten geçirilen yasama yetkisini meclisten bakanlar kuruluna devreden yargı yolunu sınırlandıran ormanların korunması yasasını tümüyle ihlal eden konut dokunulmazlığını tehdit eden ve kamuoyunda 80. madde olarak bilinen düzenlemenin iptali için Birazdan Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru olacak. Ankara'da konunun detaylarını dinlemiştiniz. Biz de bu önemli notu paylaşalım. Meseleyi takip ediyoruz, detaylarını aktarıyoruz, sizlere aktaracağız da İmece TV ekranlarından bu yana devam ettiriyoruz bunu takip etmeyi. 70'ti, 75 oldu, 80'de karar kılındı. Meclis'te ezici bir çoğunlukla geçti bu yasa. AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin oylarıyla. Bu hafta öne çıkan gündem maddeleri arasında hayvan hakları ihlalleri geniş yer buldu. Onlara bir hemen hızlıca değinelim. Sapanca'da 31 Ekim günü meydana gelen olayda 4 sokak köpeğinin zehirlendiği iddia edildi. Ee, hayvan hakları savunucuları tarafından bu köpekler veteriner kliniğine götürüldüler. Videoları paylaşıldı görmüşsünüzdür eminim. Hayvanlardan biri kurtarılamadı ne yazık ki. Sosyal medyada büyük yankı buldu bu görüntüler. Sapanca Belediyesi suçlanıyordu zehirlenmelerle ilgili belediyenin zabıta müdürü Aydın Yıldızsa sokak köpeklerinin zehirlenmesi olayıyla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını savundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi açıklama dün. Eroğlu, Sapanca'da katliam var hashtag'iyle, etiketiyle yaptığı paylaşımda olayla ilgili tahkikat başlattık, sorumlular tespit edildiğinde gereği yapılacak dedi. Ama bununla sırırlı değil de hayvan hakkı ihlalleri ve yine sosyal medya üzerinden geniş yankı bulan bir olay. Hamdi Sarıca isimli bir beyefendi, kendisi iş adamıymış. Soyu tükenmekte olduğu için avlanması yasak olan bir kızıl geyiği avladıktan sonra verdi o... Gurur dolu pozuyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Sarıca ile Antalya'da bulunan bir yerel gazete Haber Artı Türk adlı bir haber sitesi konuşmuş Sarıca bu görüşmede. Geyik avlamanın serbest olduğunu, safari firması Asar'ın o bölgenin ihalesini alarak kendisinden 12 bin lira aldığını, 3 gün süre verdiğini ve şansının yaver gitmesi sonucu bu ifadeyi kullanıyor kendisi. 3 günde olmadan kızıl geyiği avladığını anlatmış ve eklemiş eğer üç gün içinde geyiği avlayamasaydım param yanacaktı. Sarıca yaptığı görüşmede geyiği Afyon'un sandıklı bölgesinde avladığını da söylemiş. Ee, ve söz konusu bölgenin av ihalesine elinde bulunduran bir özel firmadan bahsetmiş. Av turizmi firmalarının tüm yasaklara rağmen av organize ettiği ve iş ortaya çıkarsa cezayı ödeyip işi kapattığı hayvan hakları savunucuları tarafından uzunca bir süredir dile getiriliyor aslında. Bunun bir kanıtı oldu Hamdi Sarıca'nın olayı da. 12 bin lira cezası zaten bu kızılgeyi avlamanın ceza bedelleri demek ki yeterli değil. Ama işin daha vahim bir boyutu var ki Hamdi Sarıca bu avı yaptıktan sonra yanında yasağı ihlal edip edilmediğini denetlemesi gereken bir devlet memuruyla çektirdi bu fotoğrafı. Av koruma memuruydu bu kişi Erdal isimli şahıs bu zafer anına. Hamdi Sarıcan'ın eşlik etti kendisi de bu konuyla ilgili bir tahkikat başlatıldığı yönünde bir açıklama yok hiçbir yetkiliden. Güzel bir haber paylaşalım, bir başarı öyküsü paylaşalım. İzmir Ali Ada, bölge halkının mücadelesi Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'a geri adım attırdı. Biyanet'te yer aldığı haber, Sokar İzmir Ali Ada yapmayı planladığı kömürlü termik santralden vazgeçtiğini Açıkladı. 672 megawatlık step kömürlü bir termik santral projesiydi bu. 2014 yılında SOKAR tarafından Aliağa'da Kuruca Rafinerinin enerji ihtiyacının karşılaması için gündeme gelmişti. Proje birinci derece sit alanı kıme antik kentinin üzerinde yapılmak isteniyordu. SOKAR'ın kalıntılara 50 metre mesafede inşa etmeye kalkıştığı bu projeye geçep dava açmış bölge halkı aylardır direniyordu. ...sesini duyurmaya çalışıyordu... ...sonunda geri adım attırdı şirkete... ...yapılmak için sırada bekleyen... ...termik santraller cenneti Türkiye... ...67 gigawata kadar çıkabilir... ...Türkiye'de kömürlü termik santrallerin... E, ...oranı... ...kömürlü termik santraller bir yandan yapıldığı yerlerde... ...hava kirliliği başta olmak üzere... çevresel zararlara yol açarken... ...bir taraftan da... ...küresel iklim değişikliğini tetikliyor... ...iklim krizini derinleştiriyor... ...ve... ...bu... Hava kirliliği demişken bir rapor yayınlandı ona da bir hızla değinelim. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF hava kirliliği yüzünden her yıl 600 bin çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Havaya kirleten faktörlerin başında da motorlu araç ve sanayi emisyonları geliyor dedi. UNICEF aynı zamanda dünyada 300 milyon çocuğun da aşırı hava kirliliğinden etkilendiğini söylüyor. Dünyadan iki gelişmeyi de paylaşalım hızla. Kuzey Dakota'da inşa edilmek istenen Dakota Access boru hattına karşı eylemlerini sürdürüyor. Yüzlerce Amerikan yerlisi ve ekoloji çevre aktivisti. Polis iki kez müdahale etti. İkinci müdahale de geçen hafta oldu. Polis 140'tan fazla eylemciyi gözaltına aldı. Guardian'ın haberine göre zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Nisan'da bölgede kurdukları ana kampa dönen eylemciler protestoyu sürdürüyorlar. Kampları, çadırları, aşevleri, komün hayatıyla bizlere... Oradan gelen tüm görüntüler ve tabii polis müdahalesiyle gezi günlerini hatırlatıyor değerli dinleyenler. Antarktika'dan geçen hafta da bahsetmiştik. 2002-2009 arası buzulların 3000 metreden fazla eridiğini paylaşmıştık. Buzdağlarının o görünmeyen kısmında yani su altındaki bölümünde yaşanıyor bu erime. Erimenin nedeni içinde bulunduğumuz iklim krizinin okyanuslarda yarattığı ısınma etkisi. Güney Kutbunu içeren Antarktika kıtasına yakın bir yerde bu kez güzel bir gelişme oldu. Ross Denizi dünyanın en büyük koruma alanı olarak tescillendi. Avustralya'nın Hobart kentinde bir araya gelen 24 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin temsilcileri Ross Denizi'nde 1.6 milyon kilometrelik kilometre karelik bir alanın koruma altına alınmasını kararlaştırdı. Tabii koruma altına alındı lakin erime ve oradaki İklim krizinden kaynaklı bozulma nereye varacak onu bilmiyoruz. Sadece orada balıkçılık faaliyeti yapılmasını engellendi. Şimdilik iklim krizi derinleştikçe buzullar eriyor. Oradaki dönüşümde hız kazanıyor. O dev makine kapitalizm adını verdiğimiz o dev makine acilen durmazsa iklim krizinden de kurtuluş pek mümkün değil. Gelelim o makinenin ülkemizde yarattığı ve inşaat sektörü olarak vuku bulan duruma. Hafriyatlar, hafriyat kamyonları ve ölümler, İstanbul'un kuzey ormanlarını talan eden o dev projeler, iş ve trafik cinayetlerine bir yenisini daha eklediğine, bu kez Eyüp'e bağlı Odayır ve Ağaçlı köyü arasındaki karayolunda bir hafriyat kamyonuyla çarpışan bir otomobilde iki kişi feci şekilde. ...hayatını kaybetti geçen haftada Üsküdar'da hafriyat kamyonunun... ...pazardan dönen 85 yaşındaki Zeynep Çakır'ı ezdiğini... ...ve Çakır'ın hayatını kaybettiğini paylaşmıştık. Cumhuriyet'ten Tayfun Atay okumadıysanız muhakkak bir dönüm bakın... ...çok güzel bir yazı yazdı. Diyor ki yazı, yeni Türkiye iktidar simgesi olarak... ...askeri tankın yerini hafriyat kamyonlarının aldığı bir memlekettir. Yine geçen haftadan... Bir konu Romo Bostanı meselesi. Geçen hafta da değinmiştik. Geçen hafta durduğunu kazı çalışmalarının ve inşaat çalışmalarının orada arkeolojik kazıya başlanacağını söylemiştik. Lakin bu hafta bir kez daha denedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tekrar girdi iş makineleri. Çevik kuvvet eşliğinde parka bir numaralı kültür varlıklarını koruma kurulunun 28 Ekim Cuma günü aldığı ancak nedense bir türlü yetkililere ulaştırılamayan o kararını bu kez orada direnen... Yurttaşlar teslim etti yetkililere iş makinalarına itiraz etti mahalleli ve Beyoğlu Kent Savunmasından kişiler ve yine durdu inşaat. Bakalım tekrar denenecek mi? Bugünün temel gündem maddelerinden biri yine İstanbul'dan. İstanbul'un simgelerinden Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi binası yıkılarak yerine Büyük bir opera salonunda içeren bir bina yapılacakmış açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'dan İstanbul Taksim'deki Hakeme binasının ömrünü tamamladığını ve bunun raporlarla da kesinleştiğini söylüyor bakan Avcı. Orada artık ayakta duramaz o bina diyor. Yıkıp yerine opera salonu yapacağız diyor. Bu konuyu da biz İmece TV ekranlarından bu yana yakından takip ediyoruz. Konuğumuz da yine bu konuyu takip ederken... Görüşlerine başvurduğumuz Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden Mücella Yapıcı. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi hem... Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, sizin görüntülü e, TV'de programlarınıza birkaç kere katılmıştım. Ee, çok şükür ki yine bir programda buradayız, görüntümüz yok ama. Umarım artık buralardan seslenmeye devam edebiliriz. Bu noktada gerçekten basına uygulanan bu baskıyı bir önce bir yurttaş olarak sonra da kendi aydınlayan biri olarak çok ciddi bir şekilde e, delin ediyorum diyelim. Evet, O üzüntü içinde e, burada sizinle konuşuyorum ama yine de Açık Radyo'ya desteklerinden dolayı ve kentin sesini buradan duruyor bildiğimiz için çok çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte teşekkür ederim. Açık Radyo gerçekten çok önemli bir görevi üstleniyor şu sıralarda. Ee, ki zaten birkaç gazete kalmıştı ortada. Onlardan biri de Cumhuriyet'te ne yazık ki bir evet. tehditle karşı karşıya şu anda. Cumhuriyet'in ilk değil mi önemli kültür binalarından biri Atatürk Kültür Merkezi'de. Ee, şimdi evet tabii ki hem şöyle önemli bina Atatürk Kültür Merkezi. sadece Cumhuriyet dönemi değil Türkiye'nin. Oper olarak tasarlanıp ve kendi öz kaynağında opera olarak inşa edilen tek yapısı. Yani ilk ve tek yapısı diyelim ya da ilk yapısı. Ee, özellikle biliyorsunuz son derece özgün e, bir takım değerleri var ve birinci derecede kentsel stilinin de birinci derecede tescilli kültür varlığı. Çünkü simgesel değeri var, mimari değeri var, her türlü tarihi değeri var. Bu noktada özellikle o simgesel değeri nedeniyle başından beri çok fazla üzerinde durulan iktidarların işte yıkıp kendi simgelerini buraya yaratmaya çalıştığı binalardan biri. Özellikle AKP iktidar sırasında çok ciddi, çok çirkin yollar denendi. Biliyorsunuz 2010 Kültür Başkenti bile kullanıldı. Kanuna yıkılmasına dair madde konulmaya kalkıldı ve 2007 yıllarında başladı bu mesele. Aslında binadan daha çok burada dikkatimizi çekmesi gereken ülkenin kültür politikası. Yani devletin aslında demin de söylüyorsunuz ya hani av turizmi meselesi. Yani ne kadar çirkin bir şey. Daha da çirkine kültür alanının bir ticari meta, kültür ve sanat alanının ticari ve ideolojik bir meta haline getirmesi. Bakın dikkat edin, e, AKM kapatıldıktan sonra ve emek de yıkıldıktan sonra, gelen bütün büyük sahneye e, ihtiyacı olan oyunlar e, özel alışveriş merkezlerinde e, şey edilmekte, in, insanlara sunulmakta ve siz... Böyle bir kültür sanat olayını takip etmek için mecbursunuz o hukuksuz ve ahlaksı alışveriş merkezlerindeki o tüketim ekonomisinin katedrallerine gidip yüz sürmeye mecbursunuz. Yoksa gidemiyorsunuz. Yani burada devletin kültür politikasından e, so sıyrılmasının ve artık oraya bir kaynak kültüre ve eğitime, eğitime sanata kaynak ayırmayacağının ispatıdır Hakem'e. Zaten ilk projede öyle çıkmıştır biliyorsunuz. İlk dava edilen e, Kültür Sanat Sendikası'nın dava ettiği projede e, rant e, tesisi getirip oraya devletin daha çok para ayırmaması ve o rant e, şeylerin lokanta mesela çok gülmüştük o zaman. Opera konsepti lokanta. Ne demek so yani. işte ne bileyim ee, ne yapacaklarsa biliyorsunuz bütün prova salonlarını aşağıdaki boya haneyi, dekor şeylerini yok eden bir proje yapmışlardı. Ve bu proje iptal edildi. Mahkeme kararıyla. Ve 2009'da biz birlikte 2010'da Kültür Bakanlığı, biz Mimarlar Odası ve e, Sendika bir proje üzerinde anlaştık. Restorasyon projesi. Bu imzalandı. Ve o zamanı Kültür Bakanlığı'nda kim vardı hatırlamıyorum. Şimdi. Günay mı? Ertuğrul Günay, Günay, Ertuğrul vardı. Günay vardı. Ertuğrul Günay'ın bir sürü o dönem şey oldu. İşte para yok dendi. Aslında parasının da ayrılmış olması gerekiyordu. O arada biliyorsunuz bir iş adamı buna bir takım paralar. Par, parası da bulundu. Fakat 2013'te tam da o gezi olayları sırasında hatırlıyorsunuz. Tam başlayacak beklerken birdenbire... Ee, dönemin başbakanı e, Recep Tayyip Erdoğan hatta Haziran 6'sıydı hatta tam da gezi olaylarının 2013'te. Ben dedi burayı AKM'yi yıkacağım dedi. Yani artık bir şey dayatması bu. Ee, nasıl diyeyim ideolojik. Yıkacağım dedi. Ya nasıl yıkıyorsun yani sen kurul kararı var mahkeme kararı var suç işliyorsun ve ne yazık ki, 7 yıldır kaçtı 2013 6 Yedi yıl oldu. Bakın yedi yıldır boşaltıldı hakeme. İçeride ne yapıldığını bilmiyoruz. Bir tek gezi sırasında girdiğimizde çok vahşi bir şey görmüştük. Bütün e, kolonların e, koruyucu tabakalarının ortadan kaldırıldığı, bir sürü arşivin ortada e, ziyan olduğu ve çürümeye bırakıldı. Ciddi olarak bina çöküntüye bırakıldı. Ve başka müdahaleler olduğuna dair de bize bir sürü e, ihbar geliyordu. İşte Gezi Pastans tarafından yer altına sular döküldü, şu yapıldı, bu yapıldı. En sonunda e, şey değerleri, statik raporlar gidildi. Bir takım e, farklı üniversitelerden farklı raporlar hazırlatıldı. Hatta binanın mimarı olan tabanlı oğulları binanın şantiyesine sokundu. Yani o kadar ciddi bir usulsüzlük ve bir şey var orada bir karanlık var o inşaatta. Şimdi de bir ha bir arada bir arada tuturdu bir firmadan yabancı bir firmadan Adrian Smith ve Gordon Gill Architecture diye Onu bir yabancı firması. Onu konuştuk imajetini hatırlıyorsun değil Atı, mi? Yani bir proje Ödül aldı proje hasta gibi, gibi bir, bir şeyler evet. çıktı. Şimdi de Kültür Bakanı durduğu yerde çıkıyor. Yok biz bunu yıkacağız da. Yok artık bunu koruyor Yok böyle bir şey. Yani siz bunu yıkıp isterseniz kendi kendine çöksün. Bugün eğer tutup işte Roma şeyinde bahçesinde e, ta yerinde var olduğu e, belli olmayan bir sürü binayı ihya ediyorsanız. Yok tutturdukta da gezide hiç olmayan belgesi bile olmayan hiçbir şekilde bulunmayan ben şeyi, topçu kışlasını ihya edeceğim diyorsanız. Bilmemlerde bir sürü camiye şunu bunu belgesi olmadan ihya ediyorsanız kardeşim AKM'de ola ki sizin bir kere suç duyurularımız var. Suç işlersiniz. Bugün o binaya bir şey olsun. Direkt suçlusu bugün Kültür Bakanlığı'dır. Direkt suçlusu. Yani onu başbakanı, cumhurbaşkanı üzerine atarak falan da kurtulmaz hiç kimse. Yarın öbür gün e, mahkeme kurulduğunda oradaki teknik sorumlar buna kuruldu dahil Cumhurbaşkanı bize emir verdik de biz bunu yaptık diye kurtulamazlar. Birinci derecede suçlu, burada Kültür Bakanlığı'dır. Çünkü anayasaya göre bu varlıkları korumakla yükümlüdür. Ve biz cebimizden kibrit de yağsak, bu binaların korunması için gerekli her parayı hala diyoruz kültür ve sanat değerleri. Onun için öyle yok da yıkıldısa biz başka bina yapacağız, yok öyle şey. Ola ki yıkılırsa, ola ki yıkılırsa. Çünkü bakmıyorsunuz, aynısını yapmakla hükümlüsünüz. Evet, bu da bir not olarak düşsün aynısını diye. Aynısını yaparsınız. Yani hiç öyle birinci derece kültür varlığı... ...kimse tescilden düşmelere kaldır, kalkıldı bu biliyorsunuz Hı. zamanında. Bu da reddedildi. Mahkeme kararlarını bunlar sabit. Vallahi memleketi, devleti zarara sokmasınlar. Bir an önce oradaki tedbirleri alınsın. En az altı tane... Şeyimiz var burada bizim mimarlar odası olarak, sanatçı konsey olarak, sanatçılar olarak uyarıyoruz. Bakın binaya bakın diyoruz. Çıkıp da şimdi ben orayı da yıkılacak da ayakta duracak hali de yok da yıkacağım da yeni yok öyle şey. Mücevha abla, beş dakikamız daha var. Onu iyi değerlendirelim istiyorum. Bu konuyla da bağlantılı olarak geçen haftadan bu yana ve daha öncesinde hafriyat kamyonlarının ölümüne neden olduğu insanların haberlerini... Paylaşıyoruz. Bir inşaat çılgınlığıdır, almış başını gidiyor ki AKM'de bundan azade değil. Ee, i̇nşaat Türkiye ekonomisinin temel taşı, istihdamın temel kaynağı ne dersek diyelim. Ama e, yaşamı, kentleri, doğayı yok ettiği de kesin. Mimarlar odası inşaatla ya da inşaat mühendisleri odası geçimini de inşaatla sağlayan insanların aslında bulunduğu odalar ama onlar bile bir dur, durun artık diyor sizlerde buna. Nedir bu inşaat çılgınlığı? Bakın bu bizim içerik. mesleğimiz gerek inşaat mühendis odalarının gerekse mimarların mesleği sadece inşaat yapmak değildir. İnsanlara faydalı, insanlara mutlu, sağlıklı, güvenli çevre ve mekan sunmaktır. Onun dışında inşaat herkes yapar. Yani şey değil ki asla insan sağlığına bakın bugün diyorsunuz ki işte şu kadar çocuk demi söylediğiniz 600 bin çocuk e, hava kirliliğinden ölüyor. Bugün İstanbul'da gerçekten nasıl yayınladı. Baktığınızda İstanbul'da yüzde 97'lere varan bir nem var, nefes alamıyoruz, toprak kalmadı. Bu sadece inşaat çılgınlığı da değil, aynı zamanda otomotiv sektörünün çılgınlığı. Çünkü siz ekonomiyi üretime değil de bu tüketime bağlarsınız, bütün yan dalları, bütün her şeyi inşaat sektörüne bağlarsınız ve insanlara güvence olarak sadece, sadece konut güvencesi, yani bir konuta sahip olmak kiradan kurtulmak ya da onu rant değerini verirsenizlerine iş güç de yok. İnsanlar çılgınlar gibi konut edinme peşinde ve borçlandırıyorsunuz insanları. Yani inşaat sektörü dediğinizde tek başına inşaat sektörü diye almayın. Bunun arkasında bu düzene devam ettiren finans sektörü, borçlanma, otomotiv hepsi ne buna bağladınız? Ve ne yazık ki maalesef. sef ...farklı, yanlış ekonomik politikeler yüzünden de bazı kentlere doldurdunuz insanı. Yani bütün Türkiye'nin yükünü işte İstanbul'a çektirmeye kalkıyorsunuz. Şimdi bu noktada bu çılgınlık başka bir hale dönüştü, sizi öldürüyor artık. Yani sadece insanları şeyle öldürmüyor, yani iş makinelerini öldürmüyor. Çünkü hıza ihtiyacınız var. Yani bir an önce bitirmelisiniz. Eskiden bir kalıbı biz 20 günde alırdık. Şimdi bir sürü kimyasal da neredeyse bir ayda koca gökdelen çıkılıyor. Müthiş bir hız var. Müthiş bir maliyetten düşürmek için işçi güvenliğinden, insan güvenliğinden, çevre güvenliğinden inanılmaz derecede bir e, ne diyeyim aldırmazlık hali var. Bakın gelin Bağdat Caddesi'ne burada sadece iktidarı ya da sistemi de suçlayamıyorum ben. Burada insanlar da bir tuhaf. Yani 40 yıllık bahçesinin altına çocuğunun basacağı toprağı düşünmeyen ama arabalarını park etmeyi düşünen bir tüketici insan tipi de var. Yani biz her şeyi kapitalizme bağlıyoruz ama bunun arkasında dediğim gibi işte kültür politikasıyla mantilitesiyle ideolojisiyle yeni bir saçma sapan aptal kafası çalışmayan bir insan tipi türedi ne yazık ki. Yani bu olduğu için de bu sistem zaten kendini sürdürebiliyor. Ve iktidarın kendini meşru kılmasını, sürdürmesini inanın tek nedeni de bu aptal inşaat politikası. Çünkü herkes evini vermiş, şunu yapmış, bir borçlu. Herkes borçlu. Herkes borçlu. Kiralar almış başını gidiyor. Siz 2000 liradan 1500 liradan aşağı burada kiralık ev bulamıyorsunuz. ...e bin liraya borçtan gelseni bilmem nerede eve sokayım diyor. Anlatamıyorum. Bütün borçlu insanlar şöyle veya böyle her şeye gözünü tıkarak bu sistemin bu aptal rahatçı sistemin devamına razı oluyor. Yani meşruiyet de rıza da inanın bunun üzerinden şey diyor. Bakın şimdi AKM o hal mesela AKM'nin bugün ortaya çıkmasının çok da ilginçtir... Cumhuriyet Gazetesi, Gülten Kışanaklar, hatırlayın Gülten Kışanaklar, Fırat Anlı. Hakikaten bu kadar vahşi bir şey olur mu ya? Koskoca Büyükşehir Belediye başkanını alıyorsun sıfır şeyleri var yani. Benim gördüğüm en doğru düzgün işleyen belediyelerden biriydi Diyarbakır Belediyesi. Yarışır yani. Hani kent meselesinde de özellikle Gültenların dönemi. Orada biraz insanlar bir sarsıldı pat diye Kültür Bakanı çıktı AKM hepimizi buraya meşgul etmek için. Yani bir yandan bu tür yerlerde Taksim Gezi, AKM gibi simgesel mekanlarında... E, ...Türkiye'deki aydın ve duyarlı kesimin dikkatini dağıtmak için de kullanılıyor. Çok ciddi söylüyorum. Hani birdenbire hepimiz aman... Tam burada bir şey oluşturacakken yani pat kültür bakanı çıkıyor. akem ediyor. Hep beraber pat durup oraya. Serseme çeviren bir sistem var. 17 Temmuz'da hatırlıyor musun Mücelle abla? 15 Temmuz darbe girişiminin 2 gün sonrasında Kısıklı'daki evinin Çıktı, önünde... Çıktı Taksim dedi. Evet Gezi Parkı dedi Cumhurbaşkanı herhalde. Yani bu ya iş çıkartmaya çalışan bir durum. Yani ya hep beraber oraya gideceğiz ya orada bizi yakalamışken... ...toptan tek tek evden alacağım bunları meydandan götüreyim hali var... Yani hakikaten bir e, çılgınlık hali var ya da ciddi, ciddi ciddi bak kuşa derken şunu söylemek istiyorum bakın o hal meselesinde KHK'ların hepsinin arasına yarı riskli alan sıkıştırıyor ya şey yani normal yapamadı imarla ilgili kentin planları ile ilgili tepeden inme planlama diktatörlüğünü e, oluşturulacak her şeyi KHK'lar ve o hal içine sokuyor. E şimdi bakıyorsun sen halk olarak e riskli alan ya da yatırımcı olarak bu sefer o hale karşı çıkamıyor. Anlatabiliyor muyum? O hal meselesine yatırımcılar ve sermaye e, nezdinde buraların içinde yatırımcının işini rahatlatacak her türlü maddeyi bu hal kaykalarının içine sokarak tabii tabii ki burada ses çıkaranları elemine etmek, e, hepimizin haklarını elinden almak da dahil aslında sermayenin istediği hızlı, sessiz Kaşıntısız bir şey inşa ediyor. Onun için de çok ciddi söyledim bu memlekette ranttan geçinen her türlü bunun içinde CHP'lisi de var, o su da var, bu su da var. Bütün bu sistemden geçinen orta seviyedeki herkes de susuyor. Ve meşruiyet bunun üzerinden kuruluyor. Onun için çok önemli. Ve biz nefes alamayacağız arkadaşlar. Yani ciddi, bu İstanbul'daki bu çılgınlık böyle giderse bırakın şehirsiz yani e, ne olur onu gece çıkarı iş makinesinin altında e, ölmeyi nefes alamayacağız. Selde öleceğiz. Biz bunu söylüyoruz. Evet. Ama meşruiyet buradan kuruluyor. Yani çok ciddi söylüyorum. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Ve çok dikkat edin şey dedi. E, Sayın Cumhurbaşkanı yatırımcıya dü yatırımcıları dünyanın. Buyurun gelin dedi. Sizin için her türlü tedbiri alıyoruz. Doğru söylüyor. Yağmacı küresel rant şey için, sermayesi için KK'larla her türlü tedbir alınıyor. Yarın evimizi bile verebilir. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri dün de Avrupa Birliği'nden gelmişti açıklamalar. Demokrasi ortamı olmazsa iş ortamı da sarsılır gibi e, tepkiler geliyor. Onları da ee, ...dış mihrakların oyunu olarak... ...genelde yorumluyoruz. Yani Türkiye onların de. da samimiyetine çok inanamıyorum. Yani dediği gibi... ...gittiğimizde işte o kadar... ...savaşı şey edip burada... E, ...göçmenler yüzünden... ...bu iktidarı desteklemedi mi... ...bu arkadaşlar bunları söylüyorduk. Ama tabii ki... ...tabii ki onların hukukuna göre... ...onların kredi vermeleri için... ...mesela kredi alabilmesi için... ...yabancı kredi alması alabilmesi için... Çevreye ve ekolojiye e, zararı olmayan projelere ancak yabancı kredi alabilir. Dünya bu kadar bizim kadar aptal değil. Mücella yapıcı. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizi de biraz aştık. Kapatalım yeşil bülteni. Haftaya yine Perşembe 11'de karşınızda olmayacağız. Radyolarınızda olacağız efendim. Televizyon alışkanlığını düzeltelim. Umarım oluruz bir gün. Oluruz umarım ben de. <gülüyor> Görüşmek dileğiyle.